Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarına üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber efendimiz ufukları gözlüyordu. 13 yıllık Mekke mücadelesinde bir avuç insan iman iklimine geliyordu. Artık umudunu başka diyarlarda arıyordu. Mekke Allah'ın Resulüne sanki taş kesiliyordu. Sanki sağırdı, duyarsızdı Bunca yıl geceli gündüzlü bir gayret vardı ama ciddi bir mesafe alınamıyordu Gelecek günler neyi gösteriyordu? Gelecek günler neyi gösterecekti? Bir taraftan çabalar sürüyordu, diğer taraftan da ufuklar taranıyordu Ufuklarda Medine görünmeye başlıyordu Hac döneminde Mekke'ye gelen Medine'lilerden altı insan İslam'la şerefleniyordu. Medine göz kırpıyordu. Medine'nin serin sabah rüzgarları Mekke'yi yokluyordu. Daha sonra Medine'den müminler geliyordu. Özellikle İslam'ın bilge insanı Hazreti Musab bin Umeyr'in Medine'ye gönderilmesi davanın süratle gelişmesine vesile oluyordu. Medine, İslam için hazırlanıyordu Medine'nin asil müminleri İslam'ın başkentinin Medine olmasını istiyorlardı İnsanlığın yari Allah'ın Resulü'ydu Şehirlerin yari Medine'ydi Temel bir esas vardı Bütün peygamberlerin Hayatında var olan bir esastı O esas hicretti Allah'ın elçileri Hicret çemberlerinden geçiyorlardı Gönüllerde Allah'tan daha yüce bir değer kalmamalıydı. Hiçbir değer, hiçbir varlık Allahu Teala'dan daha sevgili olmamalıydı. Bunun yaşanması gerekiyordu. Kalpler bunu yaşamalıydı. Bedenler bu çileyi yaşamalıydı. İman bütün varlığını kuşatmalıydı. Peygamber Efendimiz kendi ikliminde şerefli arkadaşlarını hazırlıyordu hayatın tüm acılarına, bütün olumsuzluklarına hazırlıyordu. İmanın en büyük değer olduğunu, sinelerine, hayatlarına oturtulmasını öğretiyordu. İman yolunda hiçbir engele takılmamak vardı. Açlık engele aşılacaktı. Boykut yıllarında bu çetin çemberlerden geçmişlerdi. Korku engel aşılacaktı. Bir avuç mü'mindiler. Koca bir toplumun içerisinde, Azınlıktılar ama değerlerinden zerrece geri adım atmadılar İşkencelerle nice korku anaforlarından geçirildiler Ama onlar direndiler iman yolunda yürüdüler Servetleri malları engel olabilirdi Ama onlar o engeli vakarla izzetle geçtiler O engele takılmadılar Şimdi hicret yaklaşıyordu Anadan, yardan, vatandan geçmek vardı. Sanki bütün varlığından soyunmak ve çantayı ele alıp terki diyar etmek vardı. Peygamber ikliminde bu güzelliklerle, bu yüksek değerlerle donanmışlardı. İkinci bir husus vardı. Mekke'de daima bir baskı, bir işkence vardı. Küfür ehriyle yaşamak mümkün gözükmüyordu. Mekke'de hayat müminler için çekilmez bir haldeydi. Asıl olansa müminler kendi değerlerine göre bir toplum oluşturmalarıydı. Hayatlarına kendi değerlerinin egemen olduğu bir toplum inşa etmeleriydi. Hayatlarının her karesini değerlerine göre şekillendirmeleriydi. Bir de gelen ayetler müminleri hicrete hazırlıyordu, hicrete yönlendiriyordu. Zümer suresinin 10. ayeti Habibim de ki Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının Bu dünyada iyilik yapanlar için Ahirette bir iyilik vardır Allah'ın arzı geniştir Sabredenlere mükafatları Elbette hesapsız olarak verilir buyuruluyor İman iki dünyada da Güzel bir hayatın esasıydı Varoluş sırrımızdı İmanın tehlikeye girdiği ortamlardan Müminler sakınırlardı uzaklaşırlardı Gerekiyorsa vatanlarını terk ederlerdi. Allah'ın arzı genişti, yeryüzü genişti. Hicret etmek bir çıkışsa, hicret bir ufuksa, hicret değerlerimize göre yaşamaya vesile olacaksa hicret gerçekleşirdi. Asabı ı keyif önümüze konan bir tabloydu. İmanlarını korumak için kentlerini terk ediyorlar ve bir mağaraya sığınıyorlardı.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 Allah'ın Resulü'nün son derece baskaltıldığı olduğunu gören Medine'li müminler buna tahammül etmek istemediler. Mekke müşriklerine gerekiyorsa hudr-ı meydan diyeceklerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz'den bu konuda müsaade istediler. Kılıçların konuşturulması gerekiyorsa kılıçlar konuşturulur demeye getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz henüz bununla emrolulmadık buyuruyorlardı. Ortam son derece riskliydi. Haliyle Medine'li müminler Peygamber Efendimiz'e Medine'ye teşvir etmesini teklif ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yıl tehir ediyordu. Bir yıl sonra i̇zn ilahi gelirse Medine yollarına düşecekti. Medine hazırlanıyordu. Hz. Musab bin Umeyr'i radıyallahu an peygamber efendimiz Medine'ye göndermişti. İslam'ın bilge insanı Musab Medine'de yüksek çaba gösteriyordu. Hal diriyle, akıcı üslubuyla, engin bilgisiyle tam bir İslam bülbülüydü. Hz. Musab bin Umeyr Medine'yi hazırlıyordu. Medine'de adım adım bir İslam toplumu oluşuyordu. İman gönüllerden gönüllere yürüyordu. İmanla aydınlanan her gönül, bir başka gönlün aydınlanması için gayret ediyor koşuyordu. İman gönülle bir düşsündü. Kulun kalbi, Rabbi ile bir bağlantı kursundu. O gönül ne kadar hafiflerdi. Dünya o gönülden düşerdi. Kulda derin bir hafiflik, kalbi bir halavet başlardı. Enkabut Suresi Mekke döneminde inen son sureydi. Kitap ehliyle ilgili müminler bilgilendiriliyorlardı. Yarın kitap ehli insanlarla karşı karşıya geleceklerdi. Kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlardı. Medine'de Yahudiler vardı. Azımsanmayacak ölçüde Yahudiler vardı. Üç kabile halindeydiler. Enkabut Suresi'nin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 Şunlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimiz ancak kafirler inkar ederler buyuruluyor. Kitap ehliyle güzel değil, en güzel bir yolla mücadele emrediliyordu. Onlarla sürtüşmekten, onlarla şiddet anaforuna düşmekten özenle sakınılması bildiriliyordu. Olabildiğince sade, olabildiğince anlaşır olan tevhid gündeme getiriliyordu. İlahın bir olduğu öğretiliyordu Allah'ın dışında hiçbir varlığa ilahi özellikler verilmemeliydi Ankabut suresinin 56. ayetinde Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir O halde ancak bana kulluk edin buyuruluyor Kafirlerin baskılar altında kalmamaları Onların gölgesinde yaşamamaları Sillete boyun eğmemeleri İzzetle donanmış bir hayatın yaşanması öğretiliyordu. Rızık O'nundu. Rızk O'ndan gelirdi. Mülkün sahibi O'ydu. Kul sadece O'na dayanır, O'na güvenirdi. Müminler, rızık endişesiyle inançlarından, değerlerinden fire veremezlerdi. Gevşeyemezlerdi. İnandıkları gibi yaşamaya gayret ederlerdi. Enkabut suresinin 60. ayetinde Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecekler biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır, o hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir buyuruluyor. Allah'ın kuluna lütfettiği potansiyel çok yüksekti. İnsan nice özelliklerle donanmış biricik varlıktı. Kul bu yüksek potansiyelini güzel değerlendirdiğinde disiplinli, kuraramlı bir şekilde değerlendirebildiğinde, değil kendi rızkını, pek çok insanın dahi rızkını temin edebilirdi. Enkabut suresinin 58 ve 59. ayetlerinde iman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinde ırmaklara kan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatları ne güzeldir. Onlar sabreden, ...ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir buyruluyor. Onlar Rabbani yolda sebat ettiler. Onlar Rabbani iklimin insanı oldular. Rabbi Rahim'in belirlediği mümince bir hayat yaşadılar. Onlar yüksek bir duyarlılıkla çalıştılar, gayret ettiler. Düşmanlarının kınamalarına, hor görmelerine, baskılarına, işkencelerine direndiler, sabrettiler. Bütün bunları yaparken sadece Allah'a dayandılar. Allah'a tevekkül ettiler, onu vekil bildiler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.